1332 numaralı konu. Vâsîl ile Bin El Eska'nın hadisleri mana olarak nakletmesi. Ben ve Ebû'l-Es'er Vâsîl ile Bin El Eska'nın huzuruna girdik ve Ey Ebel Eska bize Hazreti Peygamber'den dinlediğin hadisi söyle. Onda vem, ziyade ve eksiklik olmasın dedik. ile, herhangi biriniz bu gece Kur'an'dan bir şey okudu mu dedi. Evet fakat biz hafız değiliz. Onun için bazan Kur'an'da bir vavı bir elif fazla okuyoruz dedik ile bu Kur'an sizin aranızda uzun zamandan beri okunur, buna rağmen yine de onu eksiksiz olarak okuyamadığınıza göre, çoğunu bir kere duyduğumuz hadisleri size nasıl eksiksiz nakledebilirim, hadisleri mana olarak rivayet edersek, bu size yeter, dedi.